Medya bağımsızlık mücadelesi veriyor. Medya bağımsızlığı büyük güçlere ve çıkar ilişkilerine karşı mücadele eden çevre hareketi için önemli. Zira kim olursa olsun bütün kamuoyunun kendilerini etkileyecek çevre suçlarını duyma hakkı var. Bağımsız haberciliğine sosyal medyada devam eden Banu Güven, Gerze halkının çilesini ve kömürlü termik santrallerin çevreye verdiği zarara dair bir haber yaptı. Habere Güven.com adresinden ulaşılabiliyor. Haberde termik santrallere karşı yürüyen on binler, Greenpeace'in Anadolu Grubu binasına astığı dev kömürden kurtul pankartı. Anadolu Grubu'nun ve Türkiye'nin iftarı Efes'in Avrupa Kupası maçında Greenpeace eylemcilerinin astığı pankarttan bahsediliyor. Şirketlerin kontrolündeki medyanın görmediklerini Banu Güven bu haberiyle görüyor. Gerze'de ÇED için yenileme talebinde son güne girilirken Gerze halkına destek çığ gibi artıyor. Bu harekete siz de bu kapağın altında.org adresine girerek ve imza atarak destek olabilirsiniz. Çevre başvurusu için bugün son gün. Şimdi imza atmanın tam vaktidir. Bu kapağın altında .org adresinden. 21 Aralık Gerzen'in yanı sıra Yalova'daki termik santral mücadelecileri için de iyi bir gün olacak mı? Yalova Çevre Platformu gönülleri geçen yıl Dünya Güzeli Azra Akın, Kerem Alışık, Ateş Böceği Ercan ve Şenay Gürler'in Yalova'da termik santral istemiyoruz diyerek destek verdiği görüntülerden derledikleri bir video yayınlamışlardı. Ardından termik santrali yapan Aksa Akrilik Kimya tarafından ikisi gazeteci 5 kişiye dava açılmıştı. Aynı video için bir de ceza davası açıldı ve o davanın ilk celsesi yani sabah görülecek. Yalovalılara Aksa'nın açtığı diğer mahkemelerin aksine Yalova'da görecek olan ceza davasında çevreciler hazırladıkları video yüzünden şirket hisselerinde değer kaybına yol açmakla suçlanıyor. Bundan daha bariz ne gibi bir sindirme davası olabilir? Çevreye ve halka saygı göstermeyen bir şirketin hisselerinin düşmesinden daha adaletli ne olabilir? HES'lere karşı sürdürülen hukuksal mücadelede ise 170 HES projesinin bulunduğu Trabzon'dan ilk iptal kararı geldi. Trabzon Tonya'da Fol Deresi üzerinde yapılması planlanan HES projesi için valinin verdiği "çet gerekli değildir kararı Trabzon İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Köylülerden 35 kişinin açtığı ve derelerin kardeşliği platformu gönüllü avukatlarından Remzi Kazmaz'ın üstlendiği davada Trabzon'da ilk HES iptali kararı verilen dava oldu. Derelerin kardeşliği ve yöre halkı bu mücadeleden yılmayacak gibi görünüyor. Devlet kurumlarının da bir an önce yerel halkın görüşleri doğrultusunda politikalarını değiştirmesi gerekiyor. Bu arada Artvin Şafşat'taki HES projesi için verilen "çet gerekli değildir kararı durdurulmuştu. Fakat daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu raporu verdi. 28 köyü susuz bırakacak projeye karşı yurttaşlar tekrar dava açtı. Mahkeme süreci devam ederken bakanlığın ÇED olumlu raporu vermesine tepki gösteren Şavşatlı Köylüler Rize İdare Mahkemesi'nde bu kez de ÇED için yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Yurttaşlarla birlikte dava dilekçesini verdikten sonra açıklama yapan avukat Haris Yıldırım, bakanlığın tavrını hukuk tanımazlık olarak nitelendirdi. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, Durban'da 2015 için anlaşma vaadiyle sona eren iklim zirvesini Zaman Gazetesi'nde yorumladı. Aksoğan anlaşmanın 2020 yılında uygulamaya başlanacağını hatırlatarak 2011'in artık hedefleme değil harekete geçme yılı olması gerekirken fırsatın kaçırıldığını yazdı. Durban'da tarihi bir fırsat kaçırıldı sadece bununla kalmadı 2020 gibi bir tarih belirlendi ve tarihin sonu yazıldı diye Aksoan önümüzdeki Katar zirvesinde gerçeğin anlaşılmasını ve gerçek bir anlaşma ile bu yanlıştan dönülmesini diledi. İstanbul Deniz polisi yasak olduğu halde troll avcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Marmara denizinde dalgıç polislerinde katıldığı operasyonda denizin dibine saklanmış 60 troll bulundu. Marmara bölgesinde tamamen yasak olan troll avcılığı, Ege ve Akdeniz ve Karadeniz'de kontrollü olarak yapılabiliyor. Yasadışı avcılıkla mücadele eden deniz polisi denizlerimizdeki biyoloji çeşitliğin yok olmaması için her tür yasadışı uygulamanın alo 155, ALO 155 ihbar hattına bildirilmesini istiyor. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tekstil sektöründe entegre kirlilik önleme ve kontrol tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması için üretim sırasında suya, havaya, toprağa verecek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolüne yönelik yasa maddelerini düzenliyor. Bakalım ümit ediyoruz bu çalışma tekstil sektörünün daha temiz olmasını sağlar. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.